Buken Vulcan sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Modern sabahlar. Bo modern sabahlar. Ben şimdi siz yokken arka arkaya şarkıları dayadım. O yüzden bir espri, bir şaka lazım beyler. Hemen Hayır, o girişten zaman şaka böyle Yeni girişten ama hemen. İstersen fayi şey yapalım. Merhaba falan demeden hemen tamam, bir şakayla. Tamam şey yapalım. Yeni e, Türkiye'nin doğrultusunda fıkralarla Türkiye yapalım. Abi o da eski konu oldu artık ya. Gündem o kadar hızlı değişiyor ki. O da Hayır canım yani. fıkra bitmez ki abi Türkiye'de. Eyvallah tabii ki fıkra bitmez de Şimdi gündem değişti ne abi, oldu? Abi Türkiye'de onuda... sen Norveç'te mi yaşıyorsun? Nerede hmm. ne diyorsun? Ne? Abi... Az önce öyle düşünüyorum ya. Norveç'te mi yapıyorum an? Olmadı Demege. Ya. Oğlum yani, Norveç'te ne güzel radyolar vardır. Yani onlar da sabah... hala bir 30 saniyeniz var hani. Yapma ya. Bunlar geldiler ilk dakikadan espri patlattılar demeleri için dinleyicimizin. Şey abi, eee Amasra'ya santral yapıyormuş, termik santral yapılıyormuş. Evet. Olmaz 5 saniye. Olmaz mı? Amasya. Bak bak yalnız e Amasya değil. Amasya'da da çünkü biliyorsunuz. Ee, park park ama, yıkılıyor. Amasya, Amasya, Amasra esprisinden bir şey. Faiz. Şikreliçen'in at arabasından 8, başlasak. Şikreliçen'in at arabası. Şikreliçen'in at arabası olacak mı? On kat boyanan at arabası. Herçü günaydın diyebilirsiniz Günaydın sevgililer. Sevgili <gülüyor> Beş Haziran sevgili dinleyiciler bugün. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Ben Haziran. de öyle demiştim ya. Şimdi biraz şarkı dinliyorsunuz ama failler, oktaylar gelince ilk dakikadan espriyi patlatalım demiştim. Allah yani ya. Ben de mahcup oldum yani vallahi. O zaman var. at arabasını ver sonra ben fa şey... At arabası! At arabası! Va at arabası. Vampirleri vereyim ben tamam. ondan sonra. Tamam kimin at arabası? Kraliçenin at arabası! Ee, ama tabii lalettayın bir at arabası değil. Takdir edersiniz ki öncelikle her şeyden önce en e, lalettayın araba bile kraliçenin altında. Ama zaten arabası. Büyük araba Britanya'daki yani. kuğular laletten değil, atlar laletten değil, arabalar laletten araba değil. Araba da çok güzel. Yani kreçinin, zaten ya. E, yıllardır zaten beni 10 kat boyanan yeni at arabası on farklı ışıklarda farklı renkler. Mesela gece <gülüyor> <Bu> da, gidiyor. 10 <gülüyor> kat boyanan ne demek ya? On, on saten altı çekmişler ondan sonra <gülüyor> tekrar boyamışlar. 10 kat boya çekiyoruz. Gayet güzel, parlak, çok güzel. İşçiliğimiz çok gayet güzeldir. İyi. Dün ya beni şey hep böyle kandırıyorlar şeyçilerde ya. Araba işte servislerinde. Efendim çok güzel film, araba filmi çekelim diyorlar şey mesela çamlara. Yok yok gerek yok ne kadar? işte şu kadar Yok hiç gerek yok. Size bir de 100 lira indirimimiz var. Sen gerek yok deyip bir de fiyat mı sordun Fahim? Orada zaten şey yapmışsın. açık hayır. mısın? Gerek yok. Kaç para acaba? <gülüyor> ya merak ettiğimden soruyorum dedim. Hani böyle ne bileyim saflığıma geldi. Sonra da şey Efendim yani benim böyle tavlanır mıyım bir insan? İşçiliğimiz çok güzeldir. <gülüyor> Valla şey kraliçeye şey dediklerinden eminim. Yani evet. bunu götürmemiz lazım. Orada boyamamız lazım. Yani evet, burada bunu... olmaz. Burada çünkü bunu şey... E, Kraliçe'de düğünden ne kadar... düğüne çıkıyor bu araba. Ne Valla düğüne at arabasının çatısı İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve gallerinin resmi çiçekleriyle süslendi. Ha, bizim... Avustralya. Maalesef Avustralya'dan... Yok Avustralya. Çöp yok çöp, çöp. Nasıl vardır abi ya? İçin yok abi... abi. Içinde bir at arabasının içinde e, kapalı mı? Kabinli mi at arabası? Kabinli Kabinli abi onun kenarında şey vardır. Bir bumerang, bir kanguru, bir koala şeyi. Arabanın dört köşesinde bulunan fotoğrafı. altın kaplama lambaların her biri farklı İskoç camından üretilmiş. Bak gene İskoçlar. Ee, dün Bak, parlamentonun açılışı vardı. Ya. Adam Avustralya'ya Avustralya ya yani. haksızlık yapılıyor abi. Abi yapılsın. Avustralya'da kraliçenin doğum gününde tatil yapıyor. O da kraliçesi. Onun da kraliçesi Sonuç olarak evet onların da yani. kraliçesi. Ee, İngiltere Kraliçesi Elizabeth Dün Parlamento'nun açılışını yaptı hı. Çünkü biliyorsunuz e, ayağa uğurlu geldi biliyorsunuz hı hı. En son kaç yüzyıl önce Bir kraliçe açınca O zaman düğünden düğüne bir de parlamento açılışlarına mülkü. Parlamentoda her sene açılıyor Kapanıyor onlar bir, de, bir sezon mu yapıyorlar? Bir sezon yapıyorlar. Ne güzel söylüyor. Açılıyor ve kapanıyor falan. Ha, ha, yani sezon açılışı, sezon kapanıyor. Ya değişik abi. Şimdi orada Parlamento. kameralar falan var. Avam kamerası var. lordla kamerası Onlar var. ayrı ayrı mı açılışıyor? Lordlar kamerası biraz daha az çalışıyor. Esas işi biz yapıyor diyen Avam kamerası var. Ha, anladım. Esas işi biz yapıyoruz. Bunlar sonuçta parlamentonun %70'ini ben yapıyorum yani Avam kamerası anladım. Adamlar var. Anladım. Yani. Bak Avustralyalı ne var biliyor musun Oktar? Ne var? Ne var? <gülüyor> vardır Avustralyalı vardır. E, kraliçe töreni Avustralyalı Jim tarafından tasarlanan ve 10 yılda 50 Heh. kişilik bir ekibin inşa ettiği yeni resmi at arabasıyla gitti. Ha, i̇şte ha, işte arabanın... arabayı tasarlayan e, komplesini yapmışlar. E, komple, tamam, şimdi şimdi komple, oldu. komple hidrolik sistemi bile altın kaplama olan araba için tekerlekli zaman. Hidrolik sistemi meşhurdur zaten. Tabii. At arabasının hidrolik sistemi var ya. E i̇çindeki affedersin kraliçenin midesi mi tutsun kaç yaşında kadın? Ki biliyorsun İngiltere'nin yollarını. Kasis abi. Kasis. Kasisler diyarı Londra. Yollar, kasis çok. Ondan sonra içinde ne var? Kapı panellerinin yapımında ünlü fizikçi Newton'un ünlü elma ağacı. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz şifre çözücüleri ev sahipliği yapan Bletchley Park'ın kulübesi. Edmund Hillary'nin Everest'te tırmanıyken kullandığı kazak. Kaç metrekareymiş bu ya? Kaç oda kaç salon? Bana ondan bahsetsin. kullandıkları ahşapların böyle küçük küçük şeyler kullanmış zaman kapsülü. Hep böyle değerli şeyleri kullanmışlar. Yani o zaman fahir buna tekerlekli tahir, tahir mi? <gülüyor> <gülüyor> tahir <gülüyor> diyebilir miyiz? Evet. Zaten tarihte, <gülüyor> fahir, <gülüyor> fahir, fahir, tarih, tahir olacak. tarih de ibarettir. <gülüyor> Ege, Aa, ya. fahir, <gülüyor> Ege. Abi, tahir, <gülüyor> tahir, tarih ibarettir. Ege, Ege Ege. Valla sen tarihi karıştırıyorsun tarih tekerzurdan ibarettir. hem hem fahir hem tarih geçince bir şey de Tahire anmak bizim Allah'tan olurdu. yani Hayır masif miymiş araba? Kompili Masif değil mi? Kompili masif Suntalam abi Suntalam olan yeri yok mu? Yok abi ya Gitme dami demiş zaten Hakikaten <gülüyor> Kraliçe'ye de gitmez biliyorsun Bir Ahşap de... mı peki? Ya ahşap masif Tamamı, tamamı peki, ahşap tamam lasti, ama şeyler... Yürümesin abi yağmur altında falan Tekerlekleri ahşap olduğunu görüyoruz da etrafı lastik mi? E, o lastik çekmişler Ne yapacak canım tıkır tıkır şey mi olacak? Yani sen ne olsun 2014. bir tıkırdasın ya kraliçe geçiyor diye millet camlara çıksın. Tıkırdan tıkırdan tıkırdanı ver ah şöyle nazlı da tıkırdanı ver. Güzel bir e, İngiltere türküsüyle bu konuda Londra bağladın. Londra'nın tabii fay. ki bu da Çok güzeldir. Güzel. Hadi hayırlısı. At arabacısı mı var şimdi kraliçenin? Var canım tu kaç tane Şaka adam mı? Bir adam yani 2014. saray arabacısı. Er, tabii. Saray, bir şey soracağım kraliçeye her konuda bilgi veriyorlar mı ve danışıyorlar mı mesela bu at arabasını yaparken şunu da şöyle yapalım ne diyorsunuz efendim falan diye böyle her şeyini biliyor mudur yoksa tabii kraliçenin zamanı geçiyorlardır en, son. Diye. en yani. son en son özet mi geçiyorlardır bu böyle oldu şu şöyle oldu falan filan diye kraliçenin, kraliçenin zamanı kıymetli hepimizin zamanı kıymetli kraliçenin zamanı en kıymetli Şüphesiz evet, kıymetli de yani, yani kıymetli mes. Yani hayır, hayır. Ne yapıyor yani her konuda özet geçiliyor. Bence özet kraliçeye... geçilmesi uygundur eğer bana soruyorsanız. geçilmiyorsa da geçilsin. Şöyle da mı en mı belki. Birbirlerine soruyorlar yapak mı diye. Yani mesela biz olsak kraliçenin şeyi, e, danışmanları falan. Ne dersiniz? Sizin fikriniz ne olur? Güzel son model 98-2000 model Ama bir arabayla isterseniz daha hızlı gideriz. Dizel bir şey alalım. Daha güzel böyle spor tipi. Üstü açılır, kapanır. Bu kadar mazıfı da gerek yok. Yani, yani şimdi bir orada çok güzel bir lüks makam otobüsü otomobiliyle giderdi rahatlıkla ama burada şey diyor yani at arabasıyla aşağı aşağı ile gidince yemişim parlamentosunu diyor. Vallahi. Böyle bir monarşik mesaj da var. İngiltere'de de bir şey oluyor ya bir can şenliği oluyor. Hakikaten böyle her sene bir gideyim parlamentoya için anahtar biliyorsun şeyde duruyor. Gerçi hani bir de yedek anahtar parlamentoda var ama evet. parlamentonun kapıcısında var. Var evet. Gidiyor, açıyor çocuklar atıyor güzel. Çünkü akşam bir de bekçileri var. Parlamento bekçisi var. Hı hı. Ondan sonra Yeppeto <gülüyor> diye geçen. Yeppeto'su. Yeppeto'su da ondan sonra o, açıyorlar. İşte kapanışta şeye götürüyorlar. Buckingham'a götürüyorlar. Paspasın altına bırakıyorlar. Buckingham'a götürüyorlar. Buckingham'ın kraliçe... girişinde bir tane şey var. Saksı var onun altında diyor bazıları. Yok yok kraliçe kraliçe odasında saklı hatta. Onun ağzının şapkasının altında diyebiliyorum ben. Yok abi götürüyor ya yanlış biliyorsunuz. İskoçya'yı ya, yazlığa gidiyor ya kraliçe. Hı hı. Yazlığa da insan İskoçya'da Yazları, da yazlık olsa anlarım da İskoçya'da anahtarı... O Halbiden. anahtarı da götürüyorlar. Bir yaz açık kalmış. Kombisi açık kalmış şeyin parlamentonun. Su basmış. Ta İskoçya'ya gittiler. anahtar aldılar geldiler. Doğru. Rezalet. Bir de kraliçe bu aslında e, resmi açılış. Bir hafta önce havalandırmaya gidiyor kraliçe. Ona taksiyle gidiyor. Abi bu, ama yani havalandırılması da ha, şart. şey açılıştan önce mi? Tabii canım. Yani leş gibi kokan yere girer mi ya lordlar? Zaten merkezde ya, parlamento binası. Kraliçeyi çabalandırmamış diye çünkü saray dedik Yaman olur. Metroya atlıyorum gidiyorum diye şey yapmış yani. İngiltere'de e, o zaman bir üniversitenin yaptığı açıklamaya bakalım. Oxford. Ee, Glindiversity. Glindiversity üniversitesi. Bence yok. Glindiversity. İçinde sesli üniversite tek dünya üzerindeki tek üniversite diye geçer. Glindiversity üniversitesi psikoloji bölümü öğretim üyesi doktor Emir Emir Williams e, demiş ki. İngiltere'de gerçek vampir sayısını açıklıyorum demiş. Şimdi vampirin tek özelliği kan içme ise ee, tamam ama bu vampirin ölümsüzlüğü var. Var var hepsi var. Bütün bildiğimiz özellikleri var vampir dediğimiz şey ne canlanıyorsa kafada. E, Doktor Williamson söylediği şey o. Gizli bir iletişim ağıyla belli aralıklarla bir araya gelen 15 bin vampir olduğunu ben bizzat biliyorum demiş efsane olmadığını ve toplumların bu insanların varlığını kabul etmesi gerektiğini artık yavaş yavaş kabul O e, zaman böyle tuhulan tipi bir bir şey çıkarsınlar da bu vampirler insan olmadan da beslenebileceklerini biz biliyorduk. Bilirersen... O zaman kabulleniriz. E, Tabi yani ben yani sen kendimi... kabullen ister kabullenmeye gel. Yani Hayır yani var. aramızda yoksa ben öbür türlü kazığı çakarım arkadaş. Yani zaten sarımsağı yiyip kazığı çakarım ağzına tikmeye yersin diye de konuşurum yani gelen şeyle ne derler ona ne mi? vampir midir neyse yani şimdi öyle şey yapmayın kötü, hemen vampir, kötü yaklaşmayın ol, abi Vampirin biz şey de... çocuğuyuz diye karşısına çıkacak vampirler var atıyorum biz Esat çocuğuyuz diye karşısına çıkacak ne vampir lan yeriz vampiri diye nedense hep böyle yurt dışında çıkıyor bu vampirler ülkemizde bir vampir vakası bugüne kadar rastlanabilmiş değil bir Türk vampiri yok ki bir tane diyelim vamp Türk, Türk vampiri Türkiye Cumhuriyeti Türkiye vampir Türkiye'li vampir diyecektin bu insanları bu arada ben zamanında böyle bir şeyler okumuştum da Osmanlı zamanında o kadar çok vampir hikayesi var ki. Şeyler canım o da bulunuyor. Osmanlı sene kaç, sene kaç Kaçtan bahsediyorsun Sene 1650 Vallahi Ne yapacaksın Can sıkıntısından 1700 herkes 1700'lerde falan vampiri. çok var Ve var. de şeyler bulunmuş yani Mezarda kalbine kazık çakılmış adamlar çok çıkmış Ama bir şey söyleyeyim mi yani Kalkıyor sen... bunlar bizi yiyor diye e zaman... Şikayet ediyor Ve de kime şikayet ediyorlar biliyor musun şey, Kadılara valilere falan şikayet ediyor kazık... Kalkıyor bizi yiyor diye o İstanbul'dan şey gidiyor Kadı gidiyor kazık kalkmaya <gülüyor> Çok güzel bir tane tez var internette ya Hemen kazık Meraklısı. kalkma diyorsun Sarımsak diyorsun abi, bir, bir şey yap ya bir kazanmaya mı çalışayım vampirleri? Sakin ol. Vampirin de iyisi var, kötüsü var. Sen Türkiye Türkiye vampir olmadığını Türkiye Vampirler Federasyonu abi? başkanı. Federasyonu yok ki çık, bizim vampirler. Çık yani. sokağa. Sokakta vampir göremezsin ama sokakta mesela engelli de göremiyorsun. Hangi Belki saatte ülkemiz uygun değil. Vampirlerin sokakta tabii. gezmesi için yaşaması zor. Çünkü olur. biz sarımsak seven milletisiniz. Yani öyle bakmayın. Bak, İtalyan vampir yok. Onlar çünkü sofralarını çok yoğun soğanla donuyorlar. Biz de seviyoruz yani. Tabii, tabii. Bu insan dediğim. çorbacı, mantıcı. Bak demiş doktor Williams demiş ki bu insanları deli, kötü ya da tehlikeli olarak tanımlamak yanlış olur. İlginç insanlar ama e, sadece psikolojik olarak kan tüketmeye ihtiyaç duyan kişiler demiş. Her Mesela gerçek bu çocuklar şeyken başlıyor. Psikolojik vampir. Ha, o ayrı tabii. Mesela sabahleyin, sabahleyin diyorum sokakta oynuyor çocuk. Düştü, kolu böyle berelendi. Orada şey yaparsan hani böyle ağzında şey yaparsın ya da eline bir şey battı. Hemen böyle bir emik yapasın gelir ya. Hmm. Hep o zaten hep psikolojik. Anne karnında almışsın o psikolojiyi yani ya da bizim. babadan mı öğreniyorsun kimden öğreniyorsun bilmiyorum hani kimin tarafından geçiyor hangi genlerden geçiyor bu yani benim bildiğim vampiri vampir ısırınca geçiyor benim bildiğim de vampirlik anne tarafından geçiyor diye biliyorum genetik demek yanlış olur yani genetik Vay. değil mi de An değil. anne tarafından geçiyor diye biliyorum ben yanlış mı biliyorum yok ben Şimdi benim, benim bildiğim benim genetik, baba genetik tarafından değil. geçiyor onu Onda hem fikir, Onda değil mi? Da memleket budaklandırılıyor Tamam, yani bir evet konuyu şey yapalım. Memleket. Yani baba... bir çocuğun mesela babası Adanalı, hı hı. annesi İzmirli. Evet. Çocuk nereli? Ee, babası mesela Sakarya doğumlu. Babası şey diyelim iş olarak e, doktor. Evet. Annesi vampir. Hı. Bu çocuk nerelidir? Adanalı. Adanalı bir vampirdir. Vampirdir, evet. değil mi? Adanalı tamam. vampirdir. Yani Adanalı bir doktor olmuyor. Olmuyor, <gülüyor> olamaz. Veya İzmirli bir doktor o olmuyor. İzmirli, İzmirli kadar bir kadar tıp vampir. fakültesi okusun. O çocuk istediği kadar tıp fakültesi okusun. İstediği olamaz. kadar uzmanlık yapsın. Vampirdir. İstersen nöroşürürcülü de yapsın. Nöroşürürcülü Yine de ne olur? Vampir. vampir oluruz. E, bu kişilerin kendi aralıklarında kurdukları topluluklarla sıklıkla bir araya geldiklerini söylemiş doktor. Ve demiş ki... Gün yapıyorlardı canım altı gün yapıyor. Sanki bunlar hep kötü niyetli algılanıyor ya. Sadece demiş Britanya'da kendilerini vampir e, diyen 15 bin kişi var. Yaklaşık 30 bin de kan bağışçısı Bekliyor, var demiş. Bekliyor. Kan bağışçısı var demiş. Ne vampirlere böyle bir... mi? Vampirlere, vampirlere e, hizmet olsun diye. E, böyle bir şey Çok var. Çok affedersiniz gönüllü olarak sürük tedavisine giden insana inanıyorsunuz da... Vampire emdirmeye gidene inanmıyor musunuz? Bence Emdirme o insanlar... E, İndirme Orayı... değil ya. Kanı şeyde e, alakart. Ha, yani öyle. öyle şey yapılıyor. Ben Bardakları şeyleri koyuyorlar. Nasıl konuşuyorsunuz efendim? Yani. <gülüyor> Tabii canım. Alakart ya yani senin dediğin şey değil. Yani öyle, öyle açık boğazına... açık gibi değil yani. Ha. Yani oturuyorlar. E onun da vampirinde bir zevki yok mu ya? Böyle birinin boğazına dalma diye zevki yok mu? Yok işte. Dedi, dedi Boğaz ya. değil, Egecim, Bu boyun. tamamen psikolojik yani. Boyun, boyun. Ama o zaman şey olur ya. Tadalaman ki. Ben gördüm yani nice vampir gördüm. Öyle Yalo, Rovadan içeceğine ben orada dalanırım diyor. İşte i̇lla yapıştım. dalından yiyeceğin diye bir kaydı yok. Adamlar her şekilde şey yapmaya çalışıyorlar seni. Pek çok yere toplanıyorlar ve söyleşiler falan yapıyorlarmış. Fenerler, söyleşiler. Bram Stoker. <gülüyor> Yurt dışından gelen şeyler. Bram Stoker hakkındaki işte şeyler, efsaneler falan son sezonda çok Son sezonunu çok son değerlendirilmesi falan. Tabi illa vampirlikle ilgili söyleşiler falan yapılmıyor. Onlar da mesela ee, yani... Yiyecek içecek dışında yine onlar da böyle bir duruşları evet. var işte bir politik şey vampir var. olarak birisinin e... duruşu olması gerekir. <gülüyor> yani hepsinin var yani yani öyle bir çok ayrı ayrı şeyler gibi düşünmeyelim yani vampirleri doktor williamsın söylediği şeyler bunlar ölümsüz mü peki sonuç. Yoksa psikolojik vampir. Ya ben vampirdim falan diye 70 yaşında ölünce üzülüyor mu? Yani ya. şöyle demiş Dr. Williams. Uzun ömürlüler demiş. Uzun yani ömürlü. tabii yani Çünkü ok. adam kan içiyor. Ölümsüz demek yanlış olur demiş. Evet. Yani nasıl bize şey diyorlar sağlık için pekmez diyorlar. Adam pekmezin bir adım ötesinde içiyor zaten. Yani mesela öyle emekli emekli oluyor. Hakikaten Normal insan sandalyen ne gıcır diyormuş BG. Öyle vallahi ya. Zindan sandalyesi mi? Yani zindan. <gülüyor> İngiliz dedin, zindan dedin. He, herhalde dançın Dan. diye bitirmemde bir sakınca göremiyorum. Dan ve chill sesleri. Modern Sabahlar Mo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'da yeni bir saat başladı. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın. 5 Haziran sabahından. Sevgili dinleyiciler, bir taraftan espriler, şakalar peşinde koşuyoruz. Bir taraftan da kanal diyoruz çünkü... Ankara'da yaşayan insanların şehirle özdeşleştirdikleri arkadaşlarımızın en güzel mimari değerlerinden biri olan vincimiz. Adım adım sökülüyor. Bir sanat eserimizi daha kaybediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda demir kafesini kaybettik. Yani modern sanatın Sanatı güzel, güzel sembolü. Geç bulmuştuk erken kaybettik. Şehir insanının şehre hapsolmasını simgeleyen o çok güzel eski anlamadı. Kimse anlamadı. anlamadı abi, demir herkes, kafes kaldırıldı. Herkes şey Biz diyor. Biz dahil anla, sonradan yani. ben anladım. Herkes şey Eksikliği diyordu. olunca... işte tamam. Gökçek bu ne falan diyorlardı ama işte sanat. Sanat da o. Ancak bir iki tane şey kaldı o Bahçeli'deki bir küçük... Gökkuşağı. kuşağı Millik Fanyol'un önündeki o... Işte, o kaldı. O da sembolik yani. Hani, Artık onu do ona dokunmasınlar bari. Arken... Değer projeler lazım bize yani öyle şey yetmez işte bir demir kafes gibi bir şey lazım. Winch de gidiyor Vinci insanın... İnsanoğlunun sanatını... bitmek bilmeyen yükselme arzusunu... ...bana düşündürüyordu. Öyle bir zamanında, anlamı vardı. Zamanında Büyük Çankaya Oteli... Ee, ...inşaatı esnasında... ...esnasında herkes biliyordur... ...Gazi Osman Paşa'daki Köroğlu Caddesi oluyordu. Tamam böyle orası. köşede Hı -hı. E, herkes bilmiş. Geçerken içinde vinç unutulan ya da bırakılan e, otel... Rivayet olunan... Evet son iki gündür dün söküm çalışmalara başladı. Trafik falan da kapandı. Ben Twitter'dan da paylaştık şimdi e, sevgili dinleyiciler... ...durumu olan, oralardan geçen, fotoğraf çekme imkanı olan bize Twitter'dan göndersin fotoğrafları. Durum ne şu anda? Çünkü dün söküm işi tamamlandı mı tamamlanmadı mı bilmiyoruz. Yılların, Yılların vinci bir de oluyor. Olay... Bir... Herhalde de... yeni vinci kurdular sadece. Hayır, hayır. Evet yeni vinç kuruluyordu Çocuklar, dün. Çocuklar şey olmasın bakım çalışması olmasın. Çünkü... Acaba vinçlerin çiftleşmesi mi? Çünkü onların o da senin, senin devletin buluşması da. diye bir şey var. Evet işte bu da vinçlerin çiftleşmesi. <gülüyor> en acı tarafı da bir Vinci başka bir Vinci'e Vinci. söktürmek. Yani. Maalesef. yani işte, Vinci Vinci'e söktürdüler. Yani maalesef o, o duruma geldik. Ben bir ara şey diye düşündüm. Herhalde bakım yapılıyor. Çünkü yılların Vinci e, o bir sanat eseri sonuçta. Ben, Tabii ben, ki. Nasıl ki biz çocukluğumuzdan itibaren onunla büyüdük. Bizim çocuklarımız da onunla büyüyecek. Onların çocukları da onunla büyüyecek. Neredeyse... E, bir Ankara'nın şeyle bir yani Bütünleşti Ankara'ya yani onun köküymüş. Misal sadece değilim. zannediyorlar ki işte orada Çanköy Oteli'nin hayır, şeyinde bitiyor. Hayır. Ya sen ona bak o vallahi yemin kalbimizde onun ya. Hazineleri Ankara yapan. Kalesi'nin altında çıkar ya. Bugün Hititler bile bunu yapmaya çalıştılar zamanında. Biz başardık bari buna da sahip çiftseydi. Malatya'dan gelmiş sökecek olan vinç. Malatya'dan getirilmiş daha doğrusu. Gelmiş deyince şey gibi neydi o? Kendi... Kokusunu aldı. <gülüyor> oh, çünkü kokusalar vinç etrafına. Çiftleşme, çiftleşme zamanı. başı en iyi vinçlerin çiftleşme zamanı diye geçer. En güzel de Ankara'da çiftleşilir diye. Yani vinçler arasında öyle şey. <gülüyor> iyi oldu İyi oldu. Hemen toparladım. Bu arada 500 ton ağırlığında 500 ton ağırlığı kaldırabiliyormuş bu Malatya'dan gelen vinç. Öbürü cılız ee, mı kaldıyan? Öbürü tabii. Ben de kaldırırım, kaldırırım ama sabit. abidim. <gülüyor> Doğu ve İç Anadolu'nun en büyük vinci. Yani Doğu ve İç Anadolu'nun Paris'i deniyor adeta o gelen. Doğu vinci. ve Güneydoğu Anadolu'nun geçim kaynakları. Vincilik mesela çok şeydir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da vincilik babadan <gülüyor> oğla geçer. <gülüyor> ben şimdi 93 yılında Ankara'ya geldiğimde beni o vinç selamlamıştı. Ben de her geçen gün ona baktığımda evet demiştim yani. Hiçbir şey değişmeden devam ediyor. Bazı şeylerin çünkü kalıcı olması lazım. Özellikle güzel sanat eserlerinin. Buna retko deniyor. Yani e, bildiğin hani Winch e, dünyası çok gelişti. O hmm. 1980'lerden beri orada o Winch. 30 yılda vinç sektörü çok gelişmesine rağmen bu vinç o vinçe ulaşamadı ulaşamıyor hiç yani o... bunlar ilk vinçler ya ilk vinç sevgi dinleyiciler Uğur Mumcu Caddesindeki içinde vinç olan binadan bahsediyoruz oralardan geçen yanında yamacında olan varsa bize twitter'dan e... son durumu bir yollasın son durumu bir yollasın çünkü biz okuyoruz ama mesela önceki gün aslında üç gün önce başlanacakmış ama rüzgardan dolayı tabi e... başlanamamış e... dün işte söküm işleri e, yapıldı falan diye. Beş parça halinde söküldü falan diye bilgiler var ama son durumu bilmiyoruz. E, bu arada Ne koyacağız oraya peki vinç yerine? Ya, duracak yine bir şey. Şimdi, gene şey koymasınlar süperi heykellerinden sonra oraya maşrapa falan koydular ya. Tam güzelim, da mi evet O güzelim sanat eserinden sonra da oraya gene bir dev maşrapa koymasınlar. Yok oraya dev maşrapa bir leğen konur Maşrapa, diyor. faraş. Hayır hayır. O, o ne dev, koyacak? dev bir leğen Ankara'nın su ihtiyacı. Dev bir kova. Ankara'nın su ihtiyacında önemli Çünkü şeyler. Çünkü kalkan sanat eserlerinin yerine eciş gücü şeyler geliyor. Ben de Vinç de bir modern sanat en Hareketli bir şey koysunlar şey. ya. Hareket eden Otokülenin bir şey Ben onu söylüyorum. Yok şimdi. ışık ışıkla değil. Işıkla ya veya şiirle. Bir... Vinç de hareketliydi eskiden dönüyordu o. Şimdi Şimdi yadırgınacak. Gönlük... Günün saatlerine göre dönüyor o Vinç. Hadi canım. Tabii canım. Saati oradan bakıp Vinci'den Güneş zaten... saati şey gibi. Güneş saati Oraya ama hangi şey koyacak ona göre... E... Yani büyük şey koyacaksa ben, ben sana söyleyeyim hazır oraya büyük bir dev bir güneş saati tak tak bitti işte. Çok güzel anabiliyorsun. Ben öyle bir hareketli bir şey yani. Ne istiyorsun şimdi, hareketli Öyle okta? ne bileyim yani çok alakasız diyeceksiniz şimdi ama bu winch konulmadan önce de öyle yaklaşıldığı için yani o fikre yani rahat söyleyeceğim. Mesela bir metronom. Koy oraya bir metronom. Şehrimiz oldu. tıkır tıkır çalışıyor. Çalışıyor olsun. gibi. Böyle her taraftan görünen böyle sallanan bir şey. Yani böyle hani ışıkla falan yapmak değil, yerine. Değil doğru. Böyle bir, bir dönen topaç. Ya da bir tane göz. Topaç mesela. Göz Hayır, mü? Alevli bir göz her tarafı izliyor. O da korkunç olur ya. E, tabii ya. Olur mu? Bu neyin gözü vardı? Sen oğlum? yanlış bir şey yapmıyorsan Sak. niye korkuyorsun? Saruhan'ın gözü <gülüyor> değil miydi o? <gülüyor> o da doğru evet. bak. <gülüyor> yanlış bir şey yapmıyorsan korkacak bir şey yok. Bir şey yok. Vallahi bir göz devamlı bizi oradan takip etsin ateşler içinden. Yeni Türkiye'de ye uygulamalar. Bu her sabahlarda ilmünati mesajları. Hadi bakalım. <gülüyor> Hadi hayırlısı. Vallahi gelmedi mi hala? Vallahi mimarı da Hayri Hanım. Ne Hayriye demiş? Emirli. Geçen yıllar içerisinde gerek mimari trendlerdeki değişiklikler, gerek teknoloji falan di. Çünkü 30 yıl önceden projesi olduğundan. Ne oldu peki yani? Otel olamadı o şey olamadı. O zaman beton Ruhsat yoktu Ruhsat mı alamadı acaba? 30 yıl önce, bir şey soracağım. Ruhsatı mı yok mu? Vinci Vinci kırdırdılar diye tweetler <gülüyor> geldi. Yani Kırım, <gülüyor> 30 yıl öncesin mimari teknolojisi beton yeri. Kerpiçti o. Kerpiç yani bir de en aklına, sağlıklı en şey. kerpiç sağlıklı su, şey, Dışarıdaki de hep tezeklerle böyle şey yapmışlardı. Aa gelmiş bir tane fotoğraf gelmiş. Bakacağız. Ee, ne durumda? Doruk ...Doruk isimli dinleyicimiz göndermiş... Ee, ...ama Büyük Vinç var... ...yani Büyük Vinç kurulmuş... ...uzaktan da çekilmiş bir fotoğraf... ...Büyük Vinç, Küçük vinç yiyor, Doğan'ın kanunu Doğa bu... ...Doğan'ın kanunu hakikaten... ...ne biçim mesajlar veriyorsun yayında... ...ben vermiyorum canım, bu Doğan'ın kanunu... ...ben mi koydum Doğan'ın kanununu? Doğa kendi küçük kendine koymuş... Yani ...Büyük Vinç yiyebilir. yiyebilir... ...ama yiyecek diye bir kaide var mı? ...yok... ...ama yemesi, abes mi? ...değil... ...değil, yer yani isterse iyir rahat iyir yani ama küçük vinçte büyük vincin ortasına bir vurmuş büyük bak küçük vinç yani gelişine ağzının ortasına tekmeyi bir vurmuş şiddet yok şiddet, şiddet yok. yok vinç vinçler arasında şiddet yok ancak böyle sökülerek beş parça halinde sökülmesi sebebine var olan vincin de ikna olma şeyi bir parçası sökek bir saniye sakin ol bir saniye sakin ol falan diye. Çünkü o kaç yılından beri? Kıpranma. kıpranma, kıpranma 93 diyerek. muydu? Ne 90 91'de başlamış ama projesi Kenan Evren zamanında. Tabii. Darbe sonrasında hemen olmuş. Ankara'ya büyük bir otel lazım diye. O zamanlar yani o, o ilk yapıldığında beri... bütün Ankara nüfusu binanın içine sığacak kadar şeymiş. Alt kata keçiler, en üst kata kediler. Tabii çünkü alt kata Araya keçiler orada ısısından da faydalanılıyor. Tabii da evet. biliyorsun. Yani keçilerin Tabii. çıkardığı gazı yakarak onun Hiç. altında acaba otopark var mı? Ben çünkü bir şeyler okuyorum onunla ilgili. Ee, ne istiyorsun? Şeymiş onun. Yeraltı otoparkı papazın bağına doğru sarkacakmış. He. Ona da izin çıkmamış falan. Şimdi o kadar 35 katlı bina yapıp da önünde 4 tane araba yeri olursa o vinç beni de ek diye bağırır bina yani. Aslında şeyi falan olmaz mıydı ya orada mesela o şey olarak değerlendirilse... Gerçi altında uygun yer var mıydı bilmiyorum ama bungee jumping falan gibi böyle bir şey çok güzel olur Ankara'da biliyorsun. Ankara'da bir paraşüt kulesi var. Alternatif sporlar mı? mesela fuar şehri olacak. Ya evet. 25 yıldır öyle deniyor ya. Evet. Yani fuar dünyanın fuarlarının ee, buluştuğu bir şey, var kongre, burada. Fuar ve Kongre. Daha şey, yeni şehir. yozgat günleri var. yani o da doğru da yani. O da fuar. Tabi yani ulusal uluslararası her türlü mesela aynı zamanda bir de alternatif <gülüyor> alternatif sporların uygulandı. Olurdu. Güzel olurdu. Bir tek bandiyajı yapın kimiz var. Ama <gülüyor> açıklandı. yani şimdi senin dediğin de bir sanat eserini bandiyajı yapın. Hayır Jean yine sanat Fengiçe eseri olsun o canım. O zaman Mona Lisa'yla da tenis şeyi yapalım. Ya Olmaz şimdi canım öyle bir. Ya aynı öyle şey bir... o kadar Abi değerli. Yani. canım olur mu yani hem sanat eseri olacak Bir teline o... zarar gelmesi o şeyin. Teli midir? Mi? Bir çizik olması bile bütün eseri yapar. Bir somununla diyorsun. Somunu, somununla. Somunu, somunu, somununla. Somununla. Somununla. Valla hayırlı olsun bir göreyim ben de bakayım. Bakarak olayım. Berlin duvarı gibi tuğlalarını falan satışa, satışa çıkardılar ya olsa. böyle bir somun alsaydık yani. Ya, ya da küçük küçük parçalır bilmiyorum hani ben evin bahçesine de koyabilirsin istiyorsan Ankara'nın ülkenin dört bir yanına o winch'e şey yapabiliriz Bittiği dünyaya. Bir tişörtünü görmedik varsa yoksa Atakule. Her tarafta Atakule. O da Ankara'da yıkılıyor. Sembolleri. O da yıkılıyor. Kuleyi evet. tutuyorlarmış onun... Yani kule duruyor, e, minyat duruyor. E, ne derler? Derler bir şey derler ona. Aha, daha e, daha net fotoğraflar mı geldi? Daha yakından bir fotoğraf Foto... geldi. O gerçekten Malatya'nın vinci meşhurmuş yani. Hadi Yok, ya. Tabii. Yakından bir. Herkes zanneder ki Malatya'nın kayısı. Daha iyi. Ince ince görmüş. Kızım dükkandaki Malatyalı personel'e söylerim. Zaten böyle bir şey arıyorlar her zaman övünecek bir şey. Sizin Vinç gelmiş falan diye böyle bir şey olsun. Bir espri olsun. Boğuz şey Kağan Bey göndermiş. Winch unutulmamış sanırım söylentiymiş. Dava nedeniyle sökülüyor imiş. İmiş. Ya zaten ben Winch'in unutulacağını da... Şimdi mesela senin Winch'in var. A Winch neredeydi ya? Allah nereye bıraktık Vinç'i desen zaten görürsün. Yani orada unutmuş. Onu unutulacak diye. şey var. Ben bazen ben de pantolonun cebinde 50 lira 100 lira unuttum oluyor. Hani bu bile... <gülüyor> çok saçma yani, çok absürt o, bir şey. Ama yani, bilmem kaç liralık çey Vinci de ben ki düşün yani. Mesela herkes bilir, Bülent Ersoy'un vinçleri vardır, özeller var, vardır. İyi gelir getirir yani bunlar. E i̇şte mi? o vinç normalde ben ne para kazanırdım ben yıllar? pey yani. Bence Türkiye'nin çıkabilir bu. Türkiye'nin diğer şehirlerinin de vinçlere ihtiyacı var. Ha şey mi? Böyle seyyar olacak Tabi Tabii. Bir 20 yılda mesela nerede kalsın? Çorum'da kalsın. Yok canım 20 yılda değil. Öyle. Bence ya dolaştırılır ya da bunun parça pinçik edip dünyaya nasıl aydan taş getirdik bütün Doğru. biz getirmedik de hani getirdikleri İzal. varsayılan o, ha. Ha, öyle dağıtıldı falan böyle işte hani ay taşı bilmem ne diye biz de bu vinçi bence dünyaya armağan edelim. Parça pinçik edelim. Bütün dünyaya dağıtalım yani. Ama yani bilmiyorum sahip çıkamadık vincimize. Tabii hükümet de ikinci bir gezi olacak diye çok korktu yani o e, çünkü Ankara'da böyle gruplar vardı. Bunlar <gülüyor> binciğimizle sahip çıkan. Mesele bir vinç. Şey gruplar diyorsan ben başka bir şey gülüyorum. Yanlış hmm. Tamam. İkinci bir misin? gezi olacak diye İkinci bir şey, şey, şey yapın. Yaptığınız ona gülmüyorum yani. Hmm. Neye gülüyorsun? Başka Biz, bir, bir şey, komik şey var, bir şey varsa, <gülüyor> komik bir şey varsa söyle de bize gülelim, oksay. Ay, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 2010'da talep etmiş. Şu inci sökün lütfen diye. E tabi o da direkt ee, Cumhurbaşkanı'na bakıyor. İnsanın doğru. gözü şey olur Her ya. Her yere bakıyor Her yere bakıyor. O da kaç yıldır Cumhurbaşkanı yani 2010'da mı yani? Vali e, Ankara ya. valisine söylemiş. Vali aracılığıyla bir şey bu. Bir diğer e, söylenen de Bevatür. Çankaya Belediyesi hı hı. Benim dün taksi şoföründen duyduğum. Sen sök yoksa ben sökerim parasını alırım. Yani bu buradan anlıyoruz ki Malatya vinci her şekilde parasını alıyor. <gülüyor> yani <gülüyor> bu işten en karlı çıkan Malatya Vinci oldu yani. Malatya kazandı. Zaten bu sene kayısıdan yüzü gülmeyen Malatya Bari Binici'den kazansın ya. Yani ben e, Malatya'ya giden her kuruşa değer diyorum. Pegemen Bağış'ta bir gitseydi orada bir meşhur espirisi yapsaydı. Ne espirisi. İşte Leonardo Da Vinci hala gibi. Aa, evet ya. Haydi bakalım. Hori, Böyle bir, hori, hori. Ama... Ayy, bir hayır, şeyle bir şeyle oldu bir de o ya. Çita yükseldi de ondan. İstanbul valisinin yaptığı esprilerden sonra artık şey olmaz. Yani İstanbul valisi mesela bir gün davet edilsin Ankara'ya gelsin. Tamam. Eee bir bize. fıkra at, anlatsın. Bir tweet atsın oradan e işte bir fotoğrafı. İşte kurulma aşamasında hani bir fıkra. Hayır yani şey, Malatya vincinin kurulma aşamasında sürprizleri bekleyin diye orada vinçle bir yazı olsaydı mesela. Biz de dün mü başladı söküm işlemleri. Evet. Orada küçük bir şenlik. Bir Ferhat Göçer konseri. Efendim, çok güzel olurdu ya. Bir döner pilav Gökhan Özen falan. Köken olabilir. Belediye orkestrası. Çok güzel. Çok güzel olurdu Altta valla. da yöresel ürünler 35 katlı bina işte her kata 2-3 tane ilimizden şey olsaydı döner demiş miydin döner döner pilav dedi de, dedim <gülüyor> çünkü o da tüm halkımız davetlidir da diye ne evet. kadar güzel oluyor. çok güzel o, e, Ahmet Hattat otelin tepesindeki Vinç'in Vinç hakkında konuşan ki iş adamı Ahmet Hattat herhalde otelinde sahibi evet mi? işte yapıozunluğunu konuştuğuna göre bilgi o sayın cumhurbaşkanı benden bu Vinç'in indirilmesini istedi onun isteği benim için bir emirdir ee, o yüzden 3 yıl sonra indirmeye karar verdim. cenab Allah bugüne kısmet etti. Ankara halkına çok teşekkür ederim. <gülüyor> <Kendilerine>, <gülüyor> 30 yıldır sahip çıktığımız için. Kendilerine bunca yıl eziyetler ettik diye açıklama yapmış. Efendim olur mu? Estağfurullah. Estağfurullah efendim Hızlı. ne demek eğer? Sanat eseri olduğunu zaten biliyorduk. Valla şey de var herhalde ya. ne Yani insanlar yazık adam parası bitti diye. Eziyetin bir kısmı da oydu yani. E tabi. Yani kendisi şey üzülü, gibi bizi, üzülüyorsun. Evet he, Yani ha, o kadar yazık. şey yapmışsın. Hani bir el versek de bitirse de bari işletse de yani böyle yeni açılacak mekanlar olur. Şey yaparsın. En son ha, 290 şey. milyona satılıkmış bina. 290? Milyon. Bir daha? 290 milyon. Teşekkürler. Yani herhalde. alsan onu wind sökümüyle 500-600 lira doğruya gitse... 300-400 lirayı çıkartırsın. Valla bu bu falan final. Winch dışında e, Tan Doğan meydanından da fotoğraflar geliyor. Erdem Bey göndermiş. Winch'i bilmiyorum ama sülahi durup duru demiş. E, aynı şekilde. E, Bir ok kaldı, o aldı daha. Sülahi mi Çaydanlık mı o ya? Bir şey soracağım. O bak çaydanlık nazar değecek. E, kırılacak. O demlik ya. Net çaydanlığı? Demlik. Yani işte demlik. Çaydanlıkta ya. Porselen demlik işte. İçinde demlik. çay olması lazım. Değil mi? Su akıyor büyük, ama. Ankara yani suda istersek ona mesela poşet... Çay şey, poşet çay koz tomurcukla... <gülüyor> Ben olur. sana söyleyeyim mi? Bütün Ankara sabah çayını oradan doldurur. Aslında çok güzel ya. Ne kadar güzel? Pizza, herkes elinde bardakla. Tabii canım. orada böyle hayret olarak çeşme yapıyorum. Yani. Take away. Iç, iç, işte, bir take tane. Take away. Belediye benim, bunu yapsa. Benim öyle bir fikrim var zaten belediye başkanı olursam şey. Take e, take çikolata çeşmesi. Güzel bir meydanla. Ankara'nın çikolata çeşmesi. Mesela Beyoğlu belediyesi olsan yolu çikolatası var. Ya hemen bir eleştiri, hemen bir şey. Bolulu Siz olsam, ideolojik misiniz? Ben ne yapsam? O hemen bir şey ya. Beyolu olsak bolçisi var şey. bak bolçi. Ya be Ama olmaz bu ya. Ankara'nın şikoladosu yok. Ha sen yeni bir şeyle. Ankara döneri koyuyor oraya yaprak yaprak. Döner atsın. olmaz, akan bir şey olması lazım. Ya döner, akacak işte. döner akacak işte. Döner akacak işte. Sıvı döner. At, ilk at, kez... at, at, at diye düşecek oradan. Şşş, i̇lk kez sıvı döner ne diyorsun? Şş, <gülüyor> <gülüyor> sıvı döner damardan. Şşş. <gülüyor> Evet en yakın fotoğraf e, geldi. Şu anda içinde yok. Arda Bey galiba göndermiş. Gitti mi tamamen? Tel kalmış bir Ankara gibi diye de yazmış. Hakikaten yani. Tek teli böyle sökülmüş ama kalın bir tel. Böyle kafada kalan. Galiba kalın... bu binanın içinde dibe kadar gidiyor değil mi bu? Yani, yani bu ne olacak? Görünür, kı ne görünür, görünür, görünür kısmı gitmiş Asansör ama bu boşluğunun içinde. Uğur şey. caddesi de trafiğe açık gibi görünüyor Uğur şu anda. Uğur caddesi öksüz kaldı. Ya hadi bir reklam verelim de bari biraz, biraz esnesi payı. Keşke bu. kışın konuşuyor da şu cümlelerin versen bir de Ankara gelinliklerini giy. Ama gerek yok sende sende onu bir yerde saçma var. Saçma ama saçma yani. Ankara beyaz şey oluyor zaman giydiyorum. çok mantıklı çünkü. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Sevgili san seveler bu şarkı güzel şarkıdır. Sneffyn Tears. O yüzden ee, şey yapalım. Ne derler? Bunu bir daha dinleyelim. Ne dersiniz? Bunu Çünkü zaten bütün değerlerimiz elimizden birer birer gidiyor. Önce Eskişehir yolundaki Demir Kafes. Şimdi Altın Winch. bir de senin Ferdo şey yapmayalım. Baştan dinlemek lazım. Yok, ama baştan dinlemeye başlamak gerek bazen. Bir iki tane şarkı <gülüyor> öyle zaten. Bir Şebnem Feransi baştan başlamak gerek bazen. Bir de bu. Neydi bu? S Driver seat. Driver seat. Yani şoför mehali. Seat, driver seat, driver <gülüyor> seat. Türkçemizde şoför mehali olarak. Şoförle konuşmayınız diye biliyordum ben yıllardır bu şarkıyı. Olur mu canım? Fail söyleyince düzelttim. <gülüyor> Mesela doğmuştasın. Hala, Hala var mı şoförle konuşmayınız yazısı? Seyahat esnasında mı? Esnasında. Var. Oktay güzel kullan Türkçe. Valla bağıracağım artık ya. Acaba Seyahat bu... esnasında. Çok özür <gülüyor> Özel radyolar Türkçemizi bozuyor. Evet. <gülüyor> yani ilk bu... Toplu ulaşımda insanların o kadar arabası yoktu ya. Aha. Böyle çok bu gözlerini de büyütüyorlardı şoförü? İller bir şoför. İller <gülüyor> şey, otobüslerde de var galiba. Ben görmedim o yazıyı uzun Hayır. zamandır. Şoförü büyütüyorlar zaten orada. Ya, şoför mehali şey. diye bir yer var yani. Şoförle bir sohbete girelim. Nasıl abi? Güzel gidiyor mu abi? Nasıl? Köşeler nasıl dediniz. Sen sana. dolmuşta yıllarca en öne oturmak istemedin mi? Evet şoför... hala öyle oturuyorum ben. En öne. En öne ama şoför mehaline. <gülüyor> ben bizim dükkana da öyle geliyorum artık. Ben dükkanın önündeyim. Ama yap <gülüyor> Yani. Valer her şey diyor. Bunlar iyi değil. Ya sen niye hakikaten bizim yani borç aç abi biz de buluruz gideriz gerekirse kredi çekeriz sen taksiyle gel ya. Bir de kalite taksiye bin böyle hani. Ya, e, araba yeni olsun. Evin yakınından biniyorum dükkanın önünde iniyorum. Dolmuşa binmeyeyim de ne yapayım. Şeydim Arabayı sattık her seferinde. Ama adresine. şey hani şey olsa mesela bisikletle falan toplu taşıma da yani çünkü Ankara'mızın toplu taşıması meşhur mu? Değil. Tabii meşhur. Meşhur mu? Meşhur tabii ya. Yani i̇ki yapıyorsun. bütün şehri dolaşma Birinine imkanı. Bağlı. Hangi şehirde var bu? Yok. ben yani İstanbul diyorlar. Paris, Londra, New York. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Almanya hiç demiyoruz zaten. <gülüyor> <Frankfurt. gülüyor> <gülüyor> Kıskançlıklar <gülüyor> çatlayan Almanya. Görkemen demiş ki günlerdir beklemedeyim. Gop girişleri kapalı. Etrafta dönüp duruyoruz. Gop girişleri. Uğur Mumcu Caddesi'nde kapalılık devam ediyor galiba. Ruhusunlar dükkanı ısınsınlar. Ekişim dönüyor dolaşıyor esnaflığın bir yandan pörtlek veriyor Her yani. Her şey gibi burada yani girişler kapatılmış. Girişler, <gülüyor> girişler kapatılmış. Yani dükkanın sınısı Yani bu şeyle ders düşmüş veya kayıtlar kapanmış gibi bir şey ders geliyor. Ders düşmüş, yapı paydos. Evet sevgili işler Her Yani o yüzden serbest serbest konuşmalar. Biz Aerosmith falan dedik mi hiç? De de Erosimmit diye bir şey mi? Erosimmit konseri falan filan bir şey dedik. Hiçbir şey zaman... konserine davete veriyoruz. İrem Hanım yine kendi başka günü, radyoları kendi ondan sonra geliyor. Erosimmit konserinden sonra. Ben bir kıyafet skandalıyla devam edeyim o zaman. Buyurun. Ha, en güzel şey Danimarka. Böyle İskandinav ülkelerindeki olan hadiseleri koyuyoruz. Danimarka. Ediyoruz. Geçen gün YouTube'da izledim uzun uzun. Danimarka'nın eski başbakanı ve muhalefetteki liberal Wenskerer partisinin lideri Hanfendi. Lars Løkke yoksa Melvin Haza beyefendi. Ha eski başbakan dedin. Tamam. Eski başbakan Lars Løkke. Ben buna şey diyorum. Lars Løkke Løkke Løkke anma. Partisi soydu nasıl oluyor? Ben ismimi Lars. Lars. Soyadı Rasmussen. Rasmussen mi? Yani Lars Løkke Rasmussen. Ben Lockheed. Ne oldu? Bütün esprim ayırıyorum. bozuldu mu? Niye susuyor <gülüyor> Ne oldu? Yani bir Ransu sen de havalıdı. Şimdi hangisine yükleneceğimi bilmedi. bence Lockheed çok güzel. Bize daha yakın, daha sen. Bence semparik. Lars çok güzel. Charles'a inanıyorsunuz. <gülüyor> Lars'a mı inanıyorsunuz? Ama Lockheed'e çok güzel değil mi? Loke. Anders Folk Rasmussen değil miydi ya o? Yok Anders canım, de güzel. Hala de Anders Rasmussen soyadlı bir adam. İsmi güzel, mı? kendi güzel, <gülüyor> Rasmussen. Yani <gülüyor> ben her iki yüzü gibi mi? düşünüyorum. Vayrı <gülüyor> da ondan. Yani o benim bildiğim <gülüyor> Rasmussen Anders de o beyefendinin ismi diye biliyorum. Danimarka'nın yarısı Rasmussen. Sen şimdi Rasmussen Lökke yani. diye başka bir şey söyledin. Tabii Doğru Loke. Bence bütün isimleri çok güzelmiş. Bütün Danimarka'yı en güzel değerlerle temsil eden bir kişi. Bir bence muhalefette yani. kalması da büyük kayıp Danimarka'nın. Hayır vallahi. Neyse ama... Lars geliyor, Lökke geliyor, Lökke gibi yasa geliyor falan. Ne kadar güzel ülke şey olacak. Valla elbiseleri nedeniyle... Ras, Ras, Rasmussen öyle mesela şeyleri. <gülüyor> o Rasputin var ya sen niye bir... Birbirine... Filistin'i açtı sevgili dinciler Ege. Ee, ve Fihrizeyle her şeyle... <gülüyor> zaten Lars diye dönen Lökke'ye kendini bırakalım <gülüyor> Lars Lökke abi. buyurun Fahir Sevgili Lökke'nin e, istifası isteniyor e, Kıyafetleri nedeniyle Bu kıyafetler nedeniyle istifasınızı Talep ediyoruz Bay Lökke Demek ki bizimler kıyafetleri musun? taşıyamadı Hayır çünkü neden 57 bin lira harcanmış 9 takım elbise Yuh. 28 gömlek Ne zaman başbakan Kırava... oldu dönemde mi Takım abi, elbise neredeyse 3 gömlek düşüyor ya e, Partiye e, aynen şey etmişler Şarj etmişler 9 takım elbise 28 gömlek ki haftada 7 gün var yani 9 takım elbise bir idamlık bir de bayramlık takım elbisesi eklersek eklersen... 9 takım elbise tamam yani evet. bir erkek için evet, ideal doğru. 28 gömlek e, günde 4 gömlekten 4 kere 7 28 değil mi? Günde 4 gömlek mi soruyorsunuz 4 kere 7'yi mi soruyoruz 4 kere 7'nin 28 ettiği. Yine doğru. Evet abi, doğru evet. 4 kere 4 gö <gülüyor> gömlekten. <gülüyor> tamam mı? 21 kravat. Günde 3 kravat bu sabit zaten. Doğru. doğru. Ondan sonra 3 tane kazak Ha bu da geceleri serin olur da bir mercerize bir mohair <gülüyor> sırtına mı alınca? Sırtını alınca. Oradan bağlıyor Oradan bağlamam. Ceket olmayınca sırtına bağlanıyor. Ondan sonra birkaç kot pantolon. Yüksek belli ve düşük belli o olmak üzere. O pazar göre. günleri giyiyor zaten onu. 17 çift çorap. E 17 çift çorap. Anca? Günde 2 çift çoraptan 14. Bir idamlık, bir bayramlık. Onlar zaten Onları zaten yani. fiks ayırmak lazım. Onları ayırıyoruz. Bir de onu... Pazar. Yok pazarda. Pazar bisiklete biniyor ya? Hayır abi, bisiklete bir tane bir çorabı var. Bir tane de spor çorabı diyorsun. İşte bisiklet çorabı mı? Beyaz. Beyaz. hıh -hı. spor çorabı 17. Doğru. İdamlık 17. bayramlık spor diyeceğiz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve 8 tane külot. 8 mi? Evet. 8 kilo. 7 zaten haftada <gülüyor> bir. bir. Bir, bir tane <gülüyor> yedek. Yedek. yedek. Bir tane de trafik yolculuğa çıkarken evet, çünkü vater kazası olur bir şey, şey olur falan filan. Hemen orada temiz Orada temizliyor almış ya böyle. Hemen orada külodunu değiştireceksin. Doktora temiz külotta çıkmak lazım. Külot da mı faydalı ya? Külot Don? O don da ya. Ha. Ya bilmiyorum da şimdi ya sen bir şey mesela insan kaza her şeyine... geçirsen, evet. şey geçirse. Evet. Sen sen o ambulanslar böyle koşa koşa sedyelerle götürdü Doktor. Hayır don da pismiş şimdi pis diyecek. E tabi bazı hastaneler mesela almıyor ya. Almıyorlar. Donu donu niye? Donup donup pisliyor. Sen ne zannediyorsun? Her zannediyor. gün diyorlar ki efendim hastanemiz nasıl, nasıl almıyor? Temiz donda git bak bakalım alıyor mu almıyor? Yer yok. Karşılıyor tabii karşılıyorlar. Tabii don. Efendim yoğun bakımımızda yer yok. Nasıl yok? Bak donuna Var. Demizlik temiz. alın içeri. Kaç Güzelden kişi yöne bak. yoğun bakım var. Yoğun bakım abi, boş, Efendim yerimiz var. Alabilir miyiz? Bakın donuna Efendim kim? Alamayız efendim. Bunu siz hemen bunu sevk edin. Doktor Seğ da insan ya. Hayır bir de şey yok ki. Ha Hayatta doktorların zaten o şey yemini var ya. Piston, piston, piston gelse hastanede ne olur abi? Piston, piston, da da piston de... aşağı indi. Tak tak tak tak <gülüyor> tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak. Eski... Şeyler, eski Ege, tabancalarla ateş ediyor Ege, Ege kaçırmadı <gülüyor> Fahir de alkışlayarak sevindi sevgili dinciler Gözlerimi kapatıyorum şu anda Ama öyle Alkışlayarak <gülüyor> sevinmek ne demek Fahir ya? <gülüyor> <gülüyor> Böyle yaptı Fahir <gülüyor> Sevindim <gülüyor> ama ya. İçimdeki Gerçekten çocuk şu hakikaten. Valla billaha ya. Sen löke deyince löke lökeyi söylemedin mi? Löke löke Söyledin, löke değil mi? Değil mi? löke hanımayı löke. Onu beklerdim Fahir beyden ama demiş. Söyledi canım. Duymamız. Söyledik ya vurdum ya. ya. Zeynep hanım programımız biraz hızlı ve daldan dala. Çok, çok takip hızlı olduğu ya. için takipte zorlanıyordu. Takip zor. Neyi yakalmış o? Ras ras ras mı senin? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay lökkes birisi kimindi? Lökkes birisi. Ya insan da donunu şarj etmesin ya. Ben de utanırım oraya. Bütün partiye yazıyor. Mesela biz de şey alalım. Bizim şarj şirkete, şey şirkete şey yapın. Ya işte partiye şarj edilir mi? Yaz orada. Ama Siz... bu adam şey dese ben bu kadar takım elbiseyi zaten giymiyorum. Parti görevleri için giyiyorum. Normal hayatta benim bir tane kotum var. Onunla dolaşıyorum dese. Haklı. E, haklı tabii de yani. Yani partiyi temsil eden adam olarak bunları ben bir partiye Ben iç, iç, iç giyimin abi. şarj edilmesinden yana değilim. Ne olursa olsun iç giyim Ödetilmesi mi diyorsun? Fair? Ödetilmesi. Belki yani adam şey diyor. Ben normal hayatta don da giymiyorum. Parti toplantılarına gidiyor mesela. Derli toplu çıkması lazım. Orada, Orada oturtu, Partiyi kalktı. temsil ediyor. Aa, falan olmasın diye. Partiyi temsil ediyorsun. Partiyi de en güzel şekilde temsil etmek senin boynunun borcu. Yani yoksa abire biz bu markada muhalefet şahlandığı haberleri okuyacağız. <gülüyor> Muhalefet şahlandı. İktidar kara kara düşünüyor. <gülüyor> ne yapacakmış? Ödetecekler miymiş? Geri mi ödeyecekler? Fitil fitil burnundan Ne diyorlar yani bu gömlekleri? sayısını? Fitil burnundan burnundan getireceğiz. Çıdığına göre değilmiş şimdi iade, i̇ade edilmez. İade edilmez. Parasını ödeyecek o zaman. Valla demişler aynısını istiyoruz kuru temizlemeden. Demiş o zaman ben temizletip şey yapayım. Parti şeyine partililer... kaldırılsın. Yok parti e, tüzüğüne göre onu partililere dağıtacaklar. Ama yani şimdi bu adamı da çok terliyor ya Oktay. Hmm. O yakaları İstemez göreceksin 3 günde resmen... Asidik bir de onun teri. Asidik ter. O sırada terlik kim istiyor arkadaşlar diye öyle parti meclisinde konuştu. Mavi gömleği kime? Ben mavi istiyorum. Yakası kötü. Ha. İstiyorum. Nerede <gülüyor> istiyorum? Ben ona şeyle konuşuyor. <gülüyor> e, tabii canım. Yakalarını kaldırtırsın Haki yakaya döndürür verirsin. Yakakaldırma. Yaka, olması... Arkada haki yaka tekrar modu oluyor. <gülüyor> <gülüyor> 27 gömlekle moda olur mu? Olur. Darabat dediğin kaç kişi insanlar. zaten? 150-200 kişi falan ya. Sen neden bahsediyorsun? Viking dediğin iki gemi olursa adam iki gemide aşağıda kalsa yani <gülüyor> dükkanda yani <gülüyor> şeyde, <gülüyor> evde kalsa dört gemi. Zaten bir Vikingleri seyretmiyor musunuz? Her gemide 40 kişi olsa. Tabii marka yine kalabalıktır Fahir ya. 5-6 milyon vardır nüfus. 5-6 milyonu. Yok. Kim kaybetmişte 5-6 milyonu? <gülüyor> Seyret o YouTube'undan Kopenhagen. Seyrettim. Bomboş sokak bon, sokaklar, sokaklar boştu benim seyrettiğim gün ama pazarmış. <gülüyor> herkes içeride olsa. Herkes yatış. Herkes içeride, herkes evinde, yüzünde, işinde yani. Hadi şu şeyi dinlet bize ya. Dinlet. Rastlı mi? Hayır, şeyi şoför mahalli. mahalli. Şoför mahalli mi istiyorsunuz? Hadi o zaman buyurun. Hadi işte hep beraber şoför mahallini. En başından dinlet ama. En başından çoğlanıyor sevgilim. Yalnız şöyle yapabilir misin? Şoför bey, şoför mahallinde yer var mı be? Demi. Ay ne yaptığını anlamadım. Vallahi anlamadım yani. Dem bir, bir şeye gönderme değil. Bir espri de desen o değil. Ya, ne yaptın? Vallahi değil. <gülüyor> en son de <dedin, gülüyor> mi dedin? En son de mi dedin? O <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne mükemmel bir gün olacak...